Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resuline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşlerim, bugün de kişisel hastalıklardan biri olan haset üzerine konuşacağız. Bu konuda önce ayet-i kerimemizi okuyalım. Estaizu billah, e'udu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim em yahsudûnen nâse alâ mâ âtâhumullâhu minfadlih sadıkallâhu'l-azîm Tabi İnsan olarak vücudumuzda barınan içselleştirdiğimiz kötü hastalıklardan problemlerden birisi de haset hastalığıdır. Kıskançlık hastalığıdır ki bunu tarif edeceğimiz zaman bunun insanın içini kemiren bir hastalık olduğunu belirttikten sonra tarif olarak şu ki bir insanın kendi elinde olmayan başkasında olan bir şeye tahammül gösterememesi, aynı şeyin kendisine verilmesini istemesi ama daha önemlisi kendinde bulunana rıza göstermeyip başkasındakine tamam etmesi. Haset genel itibariyle bu. Kuşkusuz ki haset dediğimiz zaman, kıskançlık dediğimiz zaman bunu iki kısma ayırmamız gerekiyor. Biri kıskançlık, diğeri de gayret. Gayret, Tabi bu ikisinin arasında fark var. Ee, gayret hasetten, kıskançlık bölümünden e, e, mafu görülen, hoş görülen bir yönüdür gayret. İnsanın hanımını kıskanması gibi ki Allah Teala'da bazı kullarını e, Hazreti Yusuf vesaire gibi peygamberlerde olan gelecek birazdan anlatacağımız yönüyle gayret e, diyoruz biz buna. Tabi bu Hasede girmeden önce hasedin bir tarihçesine bakalım. Bu insanlık hastalığı olan bu haset, tarihte hem gökyüzünde hem yeryüzünde ilk başlayışı ne zaman oldu? Gökyüzündeki ilk başlangıcı hasedin ilk başlatanı kimdir? İblistir, şeytandır. Allah Teala Hazreti Adem'i insan suretinde yarattığı zaman ona kendinden ruh üfleyip, secde e, meleklere ve şeytana iblise ona secde etmelerini emrettiği zaman ilk defa iblis büyüklük göstermiş haset etmiş onu kıskanmış kıskançlığının neticesinde de Kur'an-ı Kerim'de de bu değişik ayetlerle uzun uzadıya anlatılır. Gale <gülüyor> ene ben ondan daha hayırlıyım. Halakteni <gülüyor> ve halaktehu Sen onu beni ateşten yarattın, onu da topraktan yarattın diyerek küçümsemiş, kıskançlığı neticesinde de secde etmemiş. Böylece tarihte bildiğimiz ilk kıskançlık, ilk haset olayı İblis'in Hazreti Adem'i kıskanmasıyla gerçekleşiyor. Tabi bundan sonra yeryüzünde de ilk isyan ise, ilk haset vebalini işleyen ise biliyorsunuz Habil ve Kabil kardeşler Arasında gerçekleşiyor. Hani Yüce Rabbimiz Hazreti Adem'i yarattı. Yeryüzüne ilk insan olarak gönderdi. O zaman tabii ki yeryüzünde nüfus olmadığı için de Hazreti Havva validemizden her yıl çocuk doğardı. Bunlar ikiz olarak dünyaya gerildi. Bir erkek bir kız. O zaman da neslin gerçekleşmesi açısından tabii bugün bu yasak ama o zaman serbestti. Her sene kim e, çapraz şekilde evlendirme olurdu. Habil'in kız kardeşi Kabil'le evlenecekti ve ters olacaktı. Ama o zaman da bir kız meselesi gündeme geldi ki büyük kardeş Kabil, Kabil kendisiyle doğan kız kardeşi çok güzeldi. Çok güzeldi. Kardeşinde olan da kendisinin hakkına düşen kendi payı çirkin olduğu için veya bunun kadar güzel olmadığı için Onunla evlenmek istedi. Tabi Hazreti Adem de babamız aralarında hakem oldu. Bununla ilgili değişik rivayetler var. Ama Fatukub bilemin ahadihme, valem yutakabel min el aker. Kur'an-ı Kerim öyle anlatıyor. Dedi ki Hazreti Adem, ikiniz bir kurban kesin. İkiz de kurban kesecekti. Tabi o zaman e, Habil çoban idi. E, diğer e, Kabil de abisi de tarım işleriyle uğraşırdı. Bu en sevdiği şeyi kurban etti güzelliğinden, diğeri de kötü bir şeyi kurban etti. Nihayetinde allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de anlattığına göre birinden kabul edildi. وَلَمْ mütekabbel minel الْاَخَرِ Diğerinden kabul edilmedi. Böylece ikisi arasındaki bu husumet neticesinde de ne oldu? Kabil kardeşi Habil'i öldürdü. Ve tabi bunu öldürdükten sonra burada neyi anlatmaya çalışıyoruz? Kıskançlığın neye netice olduğunu Kıskançlık neticesinde e, kardeşini öldürdü ve kıyamete kadar da e, ilk defa katil olduğu için ilk defa insanlara bu gönde bir çığır açtığı için de hadis-i şerifte bildirildiğine göre kıyamete kadar işlenen tüm cinayetlerden de kendisine bir pay yazılıyor. Dolayısıyla kıskançlık Hazreti Adem'in çocukları arasında da böyle bir cinayete vesile oldu ki bu sadece Hazreti Adem'in çocukları arasında olan hadise de tek örnek değildir. Bunun dışında mesela Hazreti Yakup'un evlatları arasında da bu olmuştur. Bildiğiniz gibi Hazreti Yakup'un iki hanımı vardı. E, Yusuf aleyhisselam ile Bünyamin kardeşi ikinci hanımdan olan çocuklar idi. Hazreti Yakup bunu fazla severdi. Hazreti özellikle Yusuf'u çünkü rüya görmüştü. Gelecekte peygamber olacağını hissetmişti. Kardeşleri kıskandılar. Kıskanmaların neticesinde de Kur'an-ı Kerim'de yine Yusuf Suresi'ne anlatıldığına göre işte bir ona hile yaptılar. Komplo kurdular. Da, Baba dediler bunu ver biz işte kıra götürelim. Götürdüler. Bir kuyuya attılar bir gömlek getirdiler, kanlı bir gömlek. İşte bu onun kurt parçaladı vesaire diye Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Bu hadise yaşandı. Bu da niye yaşandı? Kıskançlıktan. Dolayısıyla da bu kıskançlıktan Hazreti Yakup'un oğulları arasında da bu hadisenin yaşandığını görüyoruz. Ki daha sonraki devirlerde de bu kıskançlığın, hasedin neye mal olduğunu insanlık acıyarak gördü. Değerli kardeşlerim, Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Mü'min gıpta eder, münafık ise haset eder. İkisinin arasında bir fark var. Gıpta etmek, iyi şeylere imrenmek. Hadis-i şerifte bununla ilgili peygamberimiz buyuruyor ki, Ancak iki şeyde, la hasede illa fisneteyn. Haset ancak iki şeyde mümkündür. Bir insana Allah mal vermiş... Bu malı hak yolda harcıyor ise buna ikinci olarak da Allah bir insana ilim verilmiş, bu ilimin gereğiyle muamele ediyor ve onu insanlara öğretiyorsa iki yönde imrenilmesine cevaz verilmiş. Bunun dışındaki kıskançlık ise çirkin görülmüştür. Zaten bundan dolayıdır ki haset denen iş, haset kebairden bir günah olmakla birlikte Kıpta ise helal olan insanlara meşru görünen bir hasettir. Elbette hasede giderken hasedin kaynağını da bilmek zorundayız ki bunların başında Allah Teala'nın taksimatına rıza göstermemektir. Allah Teala bir şey takdir etmiş, bir rıza e, takdiri ilahi her ne şey ise onu murat buyurmuş. İnsanlar da bu takdiri ilahiye razı olmayıp kendine düşene razı olmayıp ya da başkasındakine haset ederek başkasındakine haksız yere göz dikerek bu haset hastalığı ortaya çıkmış oluyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki وَلَوْ بَسَتَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لَعِبَادِهِ fil فِي Eğer Allah rızkı yeryüzünde kullarına sınırsız bir biçimde vermiş olsaydı onlar yeryüzünde azgınlık yaparlardı. Ama Allah dilediği kadar rızgı yeryüzüne indirir. Onun için hani bir atasözünde söylendiği gibi sen a ben a bu ina kimse herkesi herkese her şey sonuna kadar verilmiş olsaydı yeryüzünde de düzen bozulmuş olurdu. Allah birine mal nimetini birine rızık nimetinin dışında Çevre nimetini, birine şerefini, birine ilmi, bazı şeyleri fazla verebilir. Birine de az verir ama bunun hepsi bir imtihan neticesindedir. Önemli olan herkesin Rabbimizin takdir buyurduğu kadere rıza göstermesidir. Bir insan kendisini başkasından üstün görmeye başladığı zaman da haset doğar. Bu ben üstünüm, kibir vardır bu üstünlüğün kibrin neticesinde de kendisine yakıştırdığını başkasına yakıştırmamakla da haset ortaya çıkmış olur. Yine İmam Gazali Hazretleri anlatıyor diyor ki birisi bir gün Hasan Basri Hazretlerine soru sordu. Dedi ki: "Ya imam mümin insan haset eder mi?" Hasan Basri Hazretleri de cevaben dedi ki: "Hazreti Yakub'un oğullarını unuttun mu?" Hazreti Yakup'un çocukları, peygamber çocukları oldukları halde onların arasında da bu kıskanma gerçekleşmişti. Ama şunu da unutmayacağız ki Aleyhisselam Efendimiz müminin kalbinde iman ve haset bir arada bulunmaz buyuruyor. İki şey vardır ki müminin kalbinde bir arada bulunmaz. Eğer bir kalpte iman varsa haset de. Başka yerde cimrilikle ilgili de aynı şeyi Efendimiz Aleyhisselam buyurmuştu. Burada da buyuruyor ki, iman ile haset bir kalpte birlikte bulunmaz. Onun için de bir insanın bu özelliğini peygamber çocuklarında bile olsa tövbe-i istiğfar edip bu özellikten arınmak, kurtulmak için gayret göstermelidir. Elbette bunun belirtileri içerisinde ayet-i kerimede allah Teala şöyle buyuruyor sesküm hasenetün حَسَنَةُنْ تُسِئْهُمْ Eğer size bir iyilik isabet eder, iyilik verilirse bu onları üzer. وَاِنْ تُسِبْكُمْ سَيِّئَةُنْ يَفْرَهُوا بِهَا Size bir kötülük geldiği zaman da bununla mutlu olurlar. İşin, hasedin özü bu. Karşındaki haset ettiği bir kimseye kötülük bulaştığı zaman malında, canında, şanında, şerefinde her neyini kıskanıyorsa kötülük geldiği zaman sevinir, iyilik geldiği zaman da üzülür. İşin özü bu. Tabii ki bir insanın, bir insanın bu hasetten muhakkak ki uzak durması gerekir çünkü zararı var. Nedir zararı? Aleyhisselam efendimizin ifadesiyle odunun ateşin Odunu yiyip bitirdiği gibi haset de amelleri bitirir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Nasıl ki ateş odunu yok ediyor, hasette aynı şekilde bir insandaki tüm ibadetleri, tüm güzellikleri yok ediyor. Bu haset insan vücudunda kemiren, iyilikleri yok eden bir virüs gibi vücudun içerisinde bulunuyor. Bunu dışarı atmadığı sürece de bunun zararlarından bir şekilde kurtulamıyor. Şimdi bu noktada bir e, tarihten gelen bir rivayeti paylaşalım ki e, Bekir bin Abdullah Hazretleri anlatıyor. Bir padişah vardı. Padişahın etrafında bulunan kendisine her zaman hayır nasihatte bulunan bir veziri, arkadaşı vardı. Bu vezir hep iyi şeyler söylerdi. Söylediklerinin içerisinde de en önemli cümlesi şuydu. Dedi ki, sana birlik iyilik yapana fazlasıyla karşılık ver. Kötülük yapana da affet. En önemli ikazı buydu. Neydi? İyilik yapana sen fazlasını yap, kötülük yapana da affet. Hep böyle söylerdi. Tabi bu vezirin ve bu arkadaşın padişaha bu kadar yakın olmasını kıskanan Çekemen bir hasut bir adam vardı İçi içini kemiliyordu Ben nasıl bunu uzaklaştırdım Bunun hayaliyle yanıp tutuşuyordu Tabi bu kişi bir gün padişahın huzuruna geldi Dedi ki efendim bu sizin arkadaşınız size sürekli nasihat edip Gözünüze girmeye çalışan adam var ya Bu sizden çok nefret ediyor Sizin ağız kokunuzu duymamak için sürekli uzaklaşıyor. Çok büyük bir e, sizden bu noktada nefret ediyor diye padişahla bu sürekli nasihat eden kişinin ağzını bozmaya çalıştı. Tabi padişah da e, bu sözlerden biraz müteessir oldu. Acaba doğru mu diye düşünmeye başladı. Tabi bu hasüt alan adam bir plan kuracak ya komplo yapacak. Hemen padişaha bunları söyledikten sonra da bu Padişah sürekli nasihatte bulunan veziri yemeğe davet etti derhal gel sana alelacele yemek ikram ediyor ama hazırladığı yemek içerisinde bol miktarda soğan ve sarımsak doldurdu ağzı iyice pis koksun diye tabi bu yemekten kalktıktan sonra da adam padişahın yanına gidecek padişahın yanına giderken de çok ağır bir koku ağzı sarımsak soğan kokuyor ne yaptı padişahın huzuruna gitti padişah kendisine soru sordu işte karşılıklı konuşuyorlar ama ağzı şey olduğu için de korktuğu için ısrarla elini ağzına kapattı ki padişah bundan rahatsız olmasın tabi padişah da Hı, demek ki bu anlatılanlar doğruymuş diye bunun etkisi altına kalktı kaldı tabi yaklaşmaya çalıştı çağırdı yanına filan adam yanına geldikçe elini ağzına kapattı Hı, dedi tamam bu anlatılanlar %100 doğruymuş. Neden ben bunu şimdiye kadar hissedememişim? Üzüldü. Tabi padişahın da şöyle bir huyu varmış. Bir insana mükafat yazacaksa, ödül verecekse, kendi eliyle bir şeyler kaleme alır, yardımcılarına verir, götürün yapın dermiş. Ama eğer ceza verecekse de yanındaki vezirini çağırır ona dermiş ki, git söyle. E buna da şu şu ceza verilsin diye Yani hani derler ya Kürda'sı sevmedi Adamın ismini ağzına almazmış O adam adam yerine koymadığı için ismini zikretmemiş Padişah da e, Ceza vereceği zaman Kağıda kendisi yazmaz Dille söyler ama Eğer e, mükafat verecekse Kendi eliyle yazarmış Tabi böyle usulü olan padişah Karşısındaki Nasihat eden adamın kendinden bu kadar çok nefret ettiğine, o kadar çok hiddetleniyor, üzülüyor, bozuluyor ki, kininden bizzat bunun cezasını ben kendi elimle yazmalıyım. Eline bir pusura kağıt alıp yazıyor. Ve ne içerisine diyor ki, derhal bu kağıdı getiren adamın derisini yüzün. Ve bana getirin. Çok ağır bir ceza yazıyor. Bu nasihatçı adama da veriyor, al bunu götür diye. Bu tabi ki dışarı padişahın huzurundan çıktığında kıskanç adamı görüyor. Hayrıla ne oldu? Adamın gayet rahat olduğunu hissediyor. Elinde de kağıt ne oldu? Padişah bana kağıt verdi. Allah Allah! Tabi padişahın usulü bu açılmadan götürülecek. O kıskanç adam çatlıyor. Ben buna bu kadar kötülük yaptım. Padişaha şikayet ettim. Ağzını kokuttum. Ama padişah yine buna ödül vermiş diye... Bu sefer diyor ki o kağıdı bana ver. Zorna kağıdı istiyor. O da tabi Halim Selim uygun adam. Olur diyor buyur. İçinde mükafat olduğunu bildiği düşündüğü için de olur al bunu götürsen al. Tabi adam o kıskanç adam onu direkt alıp doğru hediye vermekle görevli kişiye götürdüğünde o diğer vezire açıyor ki içerisindeki nut. Bu kağıdı getiren adamı sormadan derhal derisini yüzün başlıyor fevriyad-ı figan etmeye. Ya o ben değildim. Aslında padişah bunu başkasına vermişti de ben ondan aldım. Tabi adam dinlemiyor. Dinlemiyor. Gerçekten cezayı çekiyor. Tabi bu nasihat eden kişi de biraz sonra padişahın huzuruna dönüyor. Padişahın huzuruna çıktığında padişah şaşırıyor. Aynı adamı karşısında tekrar görünce hayrola diyor. Sen ölmedin mi? Daha burada mısın? Dediğinde diyor ki şaşırıyor ne oldu ne yaptın kağıdı diye soruyor diyor ki işte böyle böyle oldu üzülmesin diye bir hediye yazdığını düşüncesiyle adam benden istedi verdim götürdü evet şeyde padişah da diyor ki durumu anlatıyor sen bana böyle böyle demiştin falan diye en sonunda durumun özünü görünce diyor ki adalet diğerini buldu dolayısıyla da kıskanç olmanın böyle bir ilahi adalete de sebebiyet verdiğini unutmamamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, bir insanın bu hastalıktan kurtulması için yapması gereken en önemli işlerin başında kardeşlik bilincini koruması gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte buyuruyor ki, ''Sizden biriniz kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe hakiki iman etmiş olmaz.'' İmanın temel şartına koşuyor. Sen kendin için ne düşünüyorsan, Müslüman kardeşin içinde aynı düşünceler içerisinde olmak durumundasın. Müslümanlığın de tamamlanıyor. Şimdi bu hadisi bir kefeye koyup karşısında kıskanç insanı düşündüğümüzde, kıskanç insanın nereye oturtulacağını birlikte müşahede ediyoruz. Kıskanç insan ne ister? Kıskançlar başkasının iyiliğine değil tersine sürekli kıskandığı kimsenin kötü olmasını istiyor. Her zaman tüm planı, programı bunun üzerine kuruluyor. Yine burada İmam Gazali Hazretleri'nin bir sözünü de paylaşmakta yarar var. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki tüm kötülüklerin başı, temel kaynağı üç şeydir. Haset, riya ve ucub. İnsanoğlunda bulunan tüm kötülüklerin temel kaynağında bunlar vardır. Başkasını kıskanması, gösteriş içerisinde olması, biri kendini beğenmesi. Bu üç hastalık diğer hastalıkların da kendi içerisinde doğmasına, başka hastalıkların da ortaya çıkmasına vesile olur. Yine bilmeliyiz ki haset hastalığı, ...insanda değişik psikolojik vakalara da neden olur. Mesela bir insanın... E, ...gıybet etmesi... ...hasetten başlar. Önce haset ettiği bir insana... ...başkalarına çirkin gösterebilmek için gıybet eder. Bazen... E, ...hızını alamaz... ...içindeki ateşi söndüremez... ...başkasının hukukuna tecavüz eder... ...kul hakkı yemesine vesile olur. Yine... ...bu... Haset ettiği kimseye karşı içinde bir kibir hastalığı doğar. Yine yalan söylemenin de kaynağıdır bu. Nihayetinde eğer normal yollarla haset ettiği kimseden bu hasedini elde edememiş ise onu bertaraf edememiş olduğunu düşünürse artık nefis yeni bir şey daha üretir, yalan söyletir. O insan hakkında olumsuz Düşünceler ortaya çıksın diye Yalan söylemeye çalışır Dolayısıyla ifade etmek istediğimiz şu ki İmam Gazali Hazretlerinin de buyurduğu gibi Haset tüm kötülüklerin Üç temel kaynağından birisidir Haset hastalığı neticesinde Başka hastalıklar ortaya çıkar Yine Efendimiz Aleyhisselam Buyuruyor ki insanların Gizli şeylerini araştırmayın Kusurlarını görmeyin Düşmanlık ve haset etmeyin. Birbirinizi kardeş gibi sevin. Dolayısıyla bu da Efendimizin yine bize olan e, e, ikazı, işareti, ihtarı. Değerli kardeşlerim, yine Evliyaullah'tan esma Hazretleri'nin de bir e, sözü var. Diyor ki esma Hazretleri, ben bir gün yaşlı bir e, köylü adamla karşılaştım. 120 yaşındaydı veya daha yaşlıydı. Nedir yaşamının sırrı diye sorduğumda dedi ki hiç haset etmedim. Yani hani televizyonlarda her gün insanlar çıkıyor. Uzun yaşamın sırrı neymiş? Yoğurt yemekmiş, pirinç yemekmiş. İşte bilmem cilde hangi bakımı yapmakmış diye başka şeyler aranıyor. Halbuki burada öğreniyoruz. Neymiş? Vücudun, vücudun içerisinde vücudu yıpratan insanı kemirici bir hastalık olan bu haset hastalığının yok edilmesi yine Enes bin Malik hazretlerinden rivayet edilen hasetle ilgili başka bir hadis-i şerif daha var Enes bin Malik hazretleri anlatıyor bir gün Efendimiz aleyhisselamla birlikte mescitte hep birlikte otururken buyurdu ki birazdan cennetli kişi bu kapıdan içeri girecek tabi heyecanla hepimiz kim girecek diye onu bekliyoruz. Bir baktık ki biraz sonra Ensardan e, sakallı bir adam yeni abdest almış. Vücudundan e, abdest suları süzüle süzüle içeri girdi. Elinde ayakkabısı geçti oturdu. Daha sonra öyle devam etti ki ertesi gün yine aynı şey tekrar etti. Birazdan e, bu kapıdan cennetli kişi girecekti Efendimiz Aleyhisselam bir baktık ki aynı adam yine çıka geldi ardından üçüncü günde aynı şeyi tekrar etti aynı şeyi tekrar etti aynı adam yine geldi tabi diyor Amr-ı As Amr-ı biner As'ın oğlu Hazreti Abdullah diyor ki ben peygamberimizin cennetlik adam değil de bu geldiğini görünce çok şaşırdım acaba ne yapıyor da bu mertebeyi elde etti dünyadayken bu Peygamberimizin bu kadar sevgisine, övgüsüne mazhar oldu. Karar verdim ne yapabilirim diye. Sonunda bu adamı yakından izlemeye karar verdim. Ve adama dedim ki ben e, işte babamla aramda problem oldu. Hazreti Abdullah İbni Amr İbni As böyle söylüyor. Babamla aramda problem oldu. E, küsüm. Onun için de üç gün eve gitmemeye yemin ettim. Ben evinde misafir eder misin? Üç gün sende kalabilir miyim? Dediğimde olur hay, hay, buyur gel bizde kal dedi. Tabii ben bu şahsın evine gittim. Kaldım. Baktım ki öyle gece nam ibadete düşündüm ki biz uyuduğumuz andan itibaren hemen teheccüde kalkıp işte fazla fazla ibadet edecek ama öyle diğer sahabelerden çok fazla olağanüstü bir hal görmedim. Hatta gece namazına bile kalktığını görmedim. Sıradan bir insan. Üç günde aynı vaziyette bu ne yapmış da bu hale gelmiş, bu kadar övgüye mazhar olmuş diye şaşırdım. Üç gün sonunda diyor ev sahibine sordum. Ya e, sen nedir bu özelliğin? Yani peygamberimiz senin için cennetli kişi diye böyle bir övgüde bulundu. Metiyede bulundu. Ne dediğinde diyor ki o zat ben diyor e, öyle çok olağanüstü bir şey değil ama diyor sadece e, i̇ki şey bende yok diyor. Birincisi hile, ikincisi de haset. Allah'ın Müslümanlara verdiği bir şeyi kıskanmam, bir de Müslüman, e, insanlara hile yapmam. İki tane özellik yok deyince Hazreti a, Amr bin i Abdullah Hazretleri diyor ki, ha, şimdi oldu, senin bu şeylere neden elde ettiğini anladık. Hiç kimseye hile yapmazsın ve haset. Bu iki özellik yok ve bundan dolayı da cennete girdin anlamış oluyor. Yine Hz. Musa ile ilgili bir rivayet var ki Hazreti Musa da zamanında çok veli bir zat görüyor. İmreniyor. Bu adam nasıl bu dereceye ulaşmış diye Allah Teala da kendisine vahiy ediyor. Diyor ki bu adam şu üç şeyden sakınarak bu mertebeyi elde etti. Üç şeyden uzak oldu. Neydi bunlar? Birincisi diyor hiç kimseye haset etmedi. İkincisi ana babasına asi olmadı. Üçüncüsü de söz taşımadı. Bu üç özelliği yaparak bu dereceye ulaştı diye Rabbimiz tarafından kendisine vahyediliyor. Dolayısıyla hasedi tekrar özetleyecek olursak şunu bilmeliyiz ki haset takdiri değiştirmez. Allah Teala ne takdir etmişse o şey gerçekleşir. Ama takdire razı olmayan hasetçi de boşu boşuna kendisini yormuş, yıpratmış, üzmüş olur. Nihayetinde sinirleri de bozulur, amelleri de heba olur. Bunun karşılığında da kıyamet gününde de zarara uğramış olarak huzuru ilahide olur. Peki haset bu kadar kötüyken tüm hasetler mi kötü? Hayır, iyiler de var dedik. Gayretten bahsettik. Bir insanın hanımını kıskanması gibi bu e, duygu başka. Bir de e, hadis-i şerifte bahsedildiği gibi az önce ifade ettik. Sadece iki kimseye birincisi gece gündüz Kur'an okuyan, ilim öğrenip bunu hayatında tatbik eden, bir de Allah'ın kendisine verdiğini Allah yolunda harcayan bu insanlar. işte Allah Teala bu kimseleri överek de Kur'an-ı Kerim'de o fiذلك ferliyetena fesil mütenafisun yarışanlar bunda yarışsınlar buyuruyor. Yani bize Allah Teala da hedef gösteriyor. Bir insan e, mücadele edecekse maç peşinde koşacaksa koşacağı en iyi maç bu maçtır. Bu hayır yollarında mücadele etme yolunda olmalıdır. Yoksa bir insan tabii ki bunda bile e, hayırlı isteklerde de bir başkasında bu hayır yapanlar da olmasın sırf bende olsun düşüncesi değil onda olduğu gibi bende olsun da bende de olsun düşüncesinde olmak e, tavsiye edilmiştir yani bu işte Allah ilim vermiş onunla muamele ediyor insanlara öğretiyor yaşıyor bu insana e, olmasın diye değil tam tersine ya Rabbi onda olduğu gibi bende olsun diye e, istemesidir e, e, şey yapması bir insanın imrenmesi bunun dışında bir insanın e, e, haset hastalığından kurtulması nedir? Haset hastalığından kurtulması ise az önce saydığımız özelliklerin dışında mütevazi davranmasıdır. Hasetten uzaklaşmanın yolu tevazu sahibi olmaktır. Başka haset ettiği kimseye karşı sevgi beslemeye gayret etmesidir, tebessüm etmesidir onu eğer içinden böyle bir gayret kinle artırmak değil, tersine sevmek için uğraşırsa bu hastalığını yenmiş olur. Başka ne yapmalı? Haset ettiği kimseye karşı hediyeleşmeli, hediye de karşında bir sevgi, muhabbet artıracağı için bir de Rabbimizin yaptığı taksimata razı olması, kendi ne kadar çırpınırsa çırpınsın bu kaderi değiştirecek değildir. Hiçbir insan haset ederek bir başkasındakinin yok olmasına vesile olamaz. Veya kendi elinde olmayan bir şeyin olmasını sağlayamaz. Ama e, takdire rıza gösterirse, takdire rıza gösterirse bu kendisi için bir nimet, bir fırsat olur. Ancak da bu hastalıktan öyle bir pozisyonda kurtulabilir. Yoksa hasettin tek yararı, hased eden kişiyi yok edip bitirmesinden ibarettir. Başka hiçbir sonuç vermez. Evet bunları söyledikten sonra bugün de vaktimizin sonuna geldik. Son bir hadis-i şerifle e, bugünkü sohbetimizi kapatmış olalım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hasedin kötülüklerinden bahsettikten sonra buyuruyor ki hased eden benden değildir. Ben de ondan değilim. Allah hepimizin Nefsinde bulunan başta haset olmak üzere her türlü kötü hastalıklardan, nefsin eksikliklerinden, şeytanın şerrinden, şehvetinden ve hasetten muhafaza buyursun. Amen.